Bir şey eksik olsa iman meselesinde, ki onu kalbinle, dilinle, azalarınla ikrar etmek meselesinde bir şey eksik olsa o iman olmaz. O zaman bu imanın rükünlerini, şartlerini detaylı olarak bileceğiz ki iman getireceğiz. Hatta imanımızı kurtarır. Yoksa iman nasıl kurtarılır? Bütün detayları detaylara hakim olmamız lazım. İyidir bu detaylar? keyfi mi geldi, neyle geldi, nasıl geldi buna bakmamız lazım. Bakıyoruz bu detaylar nereden gelmiştir? Çeyfi değil, akıl değil, mantık değil. Bu detaylar nereden gelmiştir? Allah ve Resulü bu datayları emretmiştir. Allah'tan ne gelmişte bu detaylarda? biz ona iman ederiz. Onun haricinde başka şeyi biz kabullanmayız. Kabullansak da hata yapmış oluruz. Bu detaylar da nerede geliyor? kitap sünnette. Demek ki Allah'ın emridir yerine getireceğiz. Burada da imanın ikinci rüknü meleklere iman. Melekler özetçe nedir nedir? Allah'ın en güzel varlıklarından birisidir. Üç tane varlık yaratmış insan, melek, cin. Melekler de Allah'ın bu üçünden birisidir. Bu üçün haricinde varlık yoktur bu dünyada. Bu evrende. Eydir bu melekler neden yaratılmış dedik Nürden yaratılmış. İnsanlar çamurdan, cinler ataştan. Melekler de nürden. Melekler nedir? Mükellefsizdiler. Teklif olunmamışlar. Yani isyan etmeye kalksaları da kalkamazlar. Seçim hakları yoktu. Allah bunları yaratmış sadece ibadetiz. Bunlar nedendiler? Varlıklardılar. Bunlar var. Hakikaten bunlar bir varlıktırlar. nürden yaratılmış bir varlıktırlar. Ama bunların nasıllığını biz bilemeyiz. Sadece allah Teala bunların sıfatlarını, görevlerini bize anlatmış. Biz de onlara iman etmemiz nedir? Şarttır. O dersteyiz işte biz. Bunlar dedik, semada kalıyorlar. Allah'ın indini dediler. Bunların görevleri sabah akşam en önemli görevleri tesbih, tehlil. Allah'ın verdiği işleri kalkıp yapacaklar. Allah dese olara sağ sağa giderler sol sola giderler. İnsan gibi seçim hakları yoktur. Gaybi de bilmezler. Neyden vasfolanırlar bunlar? Güzel suratlarla, güzel ahlakla, he? Güzel disiplinle. Ne bu evrende ne güzel şey varıysa melekler onlardan vasfolanır. Demek ki melekler nedir? Bizim bir örneğimiz bir evrende her şeyin Allah bize örnek gösterse örnektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Safta dedi ne demektir? İmam dönüp safa diyor düz durun. Sıkı durun, dümdüz durun. Ara yerde boşluk koymayın. Bir rivayette diyor meleklerin Rabbinin yanında istiflendiği gibi istiflenin. Sonra bardak diyor nasıl istiflenir? Masanın üzerinde istiflersin, düm, düz tutarsın, birbirine yapışsın, öyle istiflen. Ne demektir? Melekler disiplinle de. Her şey güzel disiplinledir. Hayatta, evrende güzel bir şeydir. Bak bu evren disiplinle kurulmuştur. Melekler de disiplinle. Niye bir cami cemaatinin bereketi yoktur dedik? Çünkü bu Allah'ın emrini kale almıyoruz. Umuz değmemiz lazım. Yanımızdakiden, ayağımız ayağına aramızda şeytana yer bırakmamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birleşmeseniz şeytan girer aranıza, şeytan girse kalpleriniz ayrılır. Bugün de kalp ayrılmış. Camideki cemaatin yanından çıkıyorsun camiden tanımıyorsun adamı. Kaynak yoktur. Eğer o umuz değse, he o senin ciğerindir işte. Onun caminin haricinde onunla dostluğun devam eder. Evet. Melekler işte bu güzel işlerden ne olurlar? Bilinirler. Melekler yere göce inenler çıkanlar. allah Teala'nın bütün emirlerini yerine getirirler. Meleklerin sayısı o kadar çoktur Allah'tan başka kimse bilemez. Melekler Allah'ın askerleridir. Kimse sayılarını bilmez. Ne Erkekle ne dişilirler sifatlandırılmazlar özel bir halklar. Nasıl çok arırlar? bunu bilemeyiz. Bunu Allah Teala bize haber vermemiştir. Erkek dişiler olmadığı için Allah Teala bunları yaratmıştır. Yani bir meleki yaratmış, bu melek kıyamata kadar devam edecek Allah istediği kadar bu devam edecektir. Yani bunlar çok almaslar erkek dişi olmadıkları için. İns ve cin ayrıdır çok alırlar çünkü erkek dişiden nedir oluşurlar. Evet, bunları biz geçen derslerde işledik. Meleklerin asıl yerleri neredir? Samada. Göre olarak yere değinirler. İnsanlar bunları göremez imkan yoktur. İlleçi gör, görmek olsa da bir kılıfa girip görünebilirler. Bunları işledik biz. Meleklerin dedik ki Beytül Ma'mur'da geçen ders işledik bunu? Beytül Ma'mur'da tavaf ediyorlar. Nasıl yer üzerinde Hz. İbrahim Aleyhisselam vesselam i e, Beytül Haram'ı yaptığından bugüne kadar tavaf etrafında hiç durmuyor. Bak Kâbe. Elhamdülillah bu günde o teknolojinin bir avantajı var. çabe olarak bir kanalı var. 24 saat Kâbe'yi canlı Bizim sitemizde de var. Cirseniz Guraba der Guraba yayınlarında yani Guraba der'de canlı olarak aktarıyoruz onu. 24 saat canlı olarak Kabe'yi gösteriyor. Bakıyorsun hiç ne gece ne gündüz 24 saat tavaf var. Ne zamandan Hazreti İbrahim yaptığından bugüne kadar tavaf durmamış. Hatta Kabe yıkılana kadar kıyamet alametlerinden ona da geleceğiz iman şartlarında o güne kadar Kabe'de tavaf bir saniye durmaz bile. Aynen Kabe'nin paraleli yedinci semada var. O da nedir? Beyt-ül Mehmur diyenler ona. Yetmiş bin melek giriyor, tavaf ediyorlar, çıkıyorlar bir daha gelmiyorlar hayat boyunca. Ne demektir? Meleklerin sayısını kimse bilmez. Görevleri bunların ibadettir. Melekler gaybi bilirler. Hayır, gaybi bilmezler. Ne öğretildi onlar onu bilirler. Allah-u Teala dedi Adem'i yaratıyorum yer üzerinde dediler ya bine yaratıyorsun bir varlık yaratırsın yer üzerinde kan döker dedi ben bilirim siz bilmezsiniz sonra ademe öğretti meseleleri ona isimleri ondan sonra ne dediler ee, melekler dediler eee ilmen lana illa ma allamtena innaka hakim sen ne öğretmişsin onu biliriz on haricinde bilemeyiz Eydir gıybi zaten hiç kimse bilemez. Ne cin bilir, ne ins bilir. Cinler gıybi bilseydir, Hz. Süleyman aleyhissalatu vesselam, Allah s.a. onun Vefat etti ama ne oldu? Bedeni durdu. Neye yaslandı? Koltuğu üzerinde, Değneği üzerine yaslandı. Ne zaman? Bedeni çürümez. Yer yasaktır. Peygamberlerin bedeni yemez. Ne oldu? Denene şey yedi. Ağaç kurtu var böyle yedi. Ne diyorlar ona? Cive. Ondan sonra deneyi çürüdü, devrildi. O zaman cinler anladılar. Ayette geçtiği gibi Süleyman Aleyhisselam vefat etmişti. İnsan oğlu hiç bilmez gaybi. Çünkü dine yer varır. Yakın düşer ona gaybden bir şey söylesin. Cin de gaybi bilmez ama cin ne bilir? Cin hızlı adamdır. Saniyelerde gider Amerika'ya gelir. Sen Amerika'da filan arkadaşın şu anda sana telefon açacaktır. Hakikaten o da sana telefon açtı. Aa bak gaybi bildi. Halbuki gaybi bilmez. Evet. İşte bu, bu rivayetler hepsine iyi delalet ediyor. Meleklerin sifatları. O sifatları biz devam ediyorduk. Nerede kaldık? Melekler Allah'ın sevdiği kişileri severler. Demek ki melekler, severler ve buğz ederler. Bu da bir sıfatlarıdır melekler. Nasıl severler? Allah'ın sevdiğini severler, Allah'ın buğz ettiğini buğz ederler. Kim Allah'ın dostudur onu severler. Kim Allah'ın düşmandır onu buğz ederler. İşte ee, Buhari hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor de hep Allah'a abiden ne de cibril Allah bir kulus sevdiğinde cibrili çağırır. Ey cibril diye in Allah'a hep bu filanen Fehbib Allah filan kişiyi seviyor sen de sev onu ve hep bu cibril cibril onu sever o filan şahsı sever Feyinadi Cibrilu fi ehli sema sema ehli nitbarir Cibril. Sema ehli kimdir arkadaşlar? Kim sakinleridir o zamanı? Melekler. Cibril de baş meleklerdendir. Çağırır baş melek: Ey ehli sema diye. İnallaha yuhibbu filanen fa ihibbuhu. Allah filan şahsı seviyorsuz de onu sevin. Feyuhibbuhu ehli sema. Ehli's-sema onu sever. Bütün melekler onu sever. ثُمَّ يُوضَعُوا لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sema ehli onu sevdiğinde O şahsa da Ne olur? Kabul Olunur yer üzerinde. Ne demektir ki? يُوضَعُوا kabul الْقَبُولَ Yani bütün insanlar ona odaklanır, onu sever. Yani evliyaullah olur. Hiç kimse onu buğzetmez. Onun için bakıyoruz, bazı insanları insanlar seviyor, her şey seviyor onu. O zaman bu neye dalalettir? Bu Avliya Allah'tır. Bak burada çok önemli bir mesele var. Onun için Avliya Allah'ları her şeyse sever. Ama Avliya Allah'ları buğzda eden var. Değil mi? Düşmanlar. Peygamberleri bu ettiler. Peygamberleri öldürdüler. Beni İsrail peygamber öldürdü. De demek çoğu o Allah değildir. Hayır. Kim sever ölçü nedir? Burada Müminler sever. Bir tane Cidret tekidir. takipidir. Atbağı çoktur. He o bak bunun bu kadar atbağı seviyor onu bu delil değil. Delil nedir? Kabul olur ehli takva yanında, ölçüyü bilenler yanında, hakiki müminler yanında iki tane ona üzerine ihtilaf etmez. Onun için hakiki müminlerin yanında cerçeh alimler diyelim. Nedir? Muhalefet etsen onun görüşüne ama seviyorsun onu işte bağlılığı Allah'tır. Anlatabildim? Evet ben Abdullah kardeşe muhalefet ediyorum bu konuda. Ama Abdullah kardeşi seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü bu konuda velaki muhalefet ediyorum ona seviyorum da onu. Neden? Çünkü Allah dostudur. Allah bu sevgiyi benim kalbime koymuştur. Demek ki burada melekler ne yapar? İnsanları sever. İnsanları da buğz eder, lanet eder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste ne diyor? Bir kaca hanımını çağırdı yatağa gelmese sabaha kadar melekler onu lanetlerler. Ne demektir lanetlemek? Buğzdan gelir. Allah'ın emrini, yani Allah'a yakın düşüyünler o lanetlemekle. İşte bu da nedir? Bu da delalettir, Olar seveller. Kimi severler Allah'ın dostlarını severler. Evet bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etani Rabbi fi ahseni suretin Rabbim bana en güzel bir surette göründürüyada Fekale ya Muhammed Kultu lebbeyke Rabbi ve sa'deyke Ey Muhammed dedi. Dedim lebbeyke rabbi ve saideyk. قال dedi ki fi ma yhtasimu el melao el yüksekteki yani asmandaki semadaki toplum neyle tartışıyorlar aralarında bir tartışma var semada kim var semada melekler demek ki melekler nerededir semada dedi aralarında bir tartışma var neyle tartışıyorlar ey kulum dedim kultu rabbi la adri Ben ben bilmiyorum ya Rabbim dedi fevadaa yadehu bayna katfay Allah Teala mübarek elini nere bıraktı iki omuzumun arasına fawacettu bardaha bayna sedeyi o elin serinliğini içi gözkümün arasında hissettim fa al fa alimtu ma bayna al mashriq wal maghrib bu arada diyor bütün maghrible meşriqin arasında doğuyla batının arasındaki ilim bana verildi qalaya muhammed fultu lebbeyke ve sa'deyk qala fima ihtasimu al mala al a'la leyla tartishuylar qultu fi darajat wal kaffarat kaffarat ta ve derecelerde cehennet ehlinin derecesinde yende de derecesinde yende neyle tek olacaktır ameller. Ve fi nakl al-aqdam ila al-cemaat ve isbag al-vudu' fi al-makarat ve intizar <tuhlar> al-salat ba'da al-salat وَكَانَ مِنْ دُنُوبِهِ كَيَوْمَا وَلَدَتْهُ اُمُّ Dedi ki, o çaffaralarda, o derecelerde konuşuyorlar. O da nedir? Kimin cemaate adımları gidiyorsa, cemaat namazına. Ne zaman? Ne zaman? Zor olduğu zamanlarda ebdes al, almalarıyla. Yani kıştır, savuktur, ebdes almak tekellüftür. Sen ama alıyorsun Allah rızası için taze ebdesle camiye gidiyorsun. Her namazda ebdes alıyorsun. Velevçiz havalar yaz da olsa ama corabımı çıkart bilmem ne yap ebdes al, zordur. Zaten ebdesin var ama ebdes alıp gideceksin. O namazlarda adımların yazılıyor. Kim o namazlara mukayet olsa herden yaşar ve herden ölür. Ve öldüğünde de anası doğduğu cürbünü ölür. Demek ki namaz nedir? Diğer hadisteler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz duyur. Namazdan namaza nedir? Aralarındaki zamanın çefaretidir. Evet. İşte bu nedir? Bu arada melekler bak ne de yahtasimun tartışıyorlar güzel şeylerde. Nedir o da? Allah'ın dostlarının mükafatlerinde tartışıyorlar. Melekler Sayılarının için kim bilir kimse bilmez. Melekler o kadar çoktur, o kadar çoktur. Sayılarını kimse bilmez. Rabbil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, melekler Beytül Ma'mur'da 70 bin tane giriyor. Tavaf ediyorlar, ibadetlerin bir türler çıkıyorlar, bir daha girmiyorlar. Bitti o. Bu nedir? Meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Allah onları yaratmış o bilir sadece. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette Abu Davud'da diyor ki: İnni erâ mâ lâ teravûn ve esmeu mâ lâ tesme'ûn. Ben gördüğüm, gördüğümü siz görmüyorsunuz. Ben duyduğumu işitirsiniz siz duyup eşitmezsiniz. Attas semâ'u ve hakka lehâ Tati'a. Tati'at. Dür, sema gıcırdadı. Ve hak etmiştir, ses çıkartsın, gıcırdama sesi. Neden? Ma fiha mozu'un arba'ata usbu'in illa ve melekun vazi'un lillahi sacida. 4 parmak sema'da yer yoktur. İlla ki bir melek başını koymuş, Rabbine sücde etmiş, ibadet edilir. Demek ki bu samayı biz görüyoruz, bu evrenin. Böyle bir ucu var, bir bucağı yoktur. Bizim aciz gözümüzle. He? Ki evren bizim gözümüzün çok otayındadır. Bu samada boş yer yoktur. Resulullah gördüğünü biz göremeyiz. Bunlar ne zaman hakikat olur bizim için, görürüz? Biz şu anda intan tarlasıdır. İnanıyoruz. Ne zaman bunu hakkıyla görürüz o bir tarafta. O Allah'ın o yarattığı bedenle o bir dünyada görürüz. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslim'de. Yu'te bi cehenneme yawm yevm, yevme idin leha 70 alf zimam. Ma'a kullu ma'a kulli zimam 70 Diyor ki, kıyamet gününde terazi kurulduğunda cehennem cehennemi cehennem nedir? Bir rücu var bir bucağı yoktur. İnsanların yer üzerinde binde bir tanesi kurtarır 999 tanesi cehenneme girer. Ne kadar büyüktür bu cehennem. Helum tele'eti fe tegulü <gülüyor> hel min mezid Attıkça içine taşları, insan odununu doldun mu ey cehennem? Var gönder ya Rabbi. Hatta hesap biter. Ya Rabbi söz vermiştin beni dolduracaksın. Ben dolmadım ve yerinde duramıyor. Rabbinin sözünü istiyor. Böyle büyük bir cehennem. Kim getirir? Kıyamet gününde. Kafirler, azap çeksiler. Hesaptan önce cehennem gelir gözlerinin önünde. Eyvah bu cehenneme girecektik. Bu cehennemi biz yalanladık, dizlerine uğrarlar. Ama ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Yazsa yazsa bir de dolaşırsın, bir tur atarsın. Hesaptan sonra bir de o cehenneme giresin. Senin platin one way, tek yol, tek gidiş kesilmiş cehenneme. Allah kurusun, Allah bizi onlardan etmesin. Bütün Müslümanları kurtarsın diyor ki o cehennemi o cehennemin yetmiş bin tutanağı var kulpu var yani nasıl bunun şimdi bu bardağın kaç tane kulpu var bir tane kulpu var kaldırıp buradan su içiyoruz bismillah bu arada da susuzuyduk bu ne oldu bir kulpu var cehennemin yetmiş bin tane kulpu var bunu kim getirir cehennemi? Yetmiş bin kultan, her kuluktan yetmiş bin melek tutar. Çarpım makinesi var ise vuruyor. Bu beş cehennemi taşıyanlardı Allah bunları yaratmış sadece cehennemi taşısınlar. Allah'ın sayı, askerlerinin sayısını melekleri için bilir? Yaratandan onları yaratandan başka kimse bilemez. Evet. Ceh Meleklerin bir sıfatından da ne diyor? Allah'ın en azim nelerindendir? Askerlerindendir. Allah istediği kavmi, istediği evreni, istediği cezegeni neyle yok eder? Melek askerleriyle. Bu da tarihte olmuş. Peygamberler hayatında var. Kur'an'da geçiyor ve Resulullah haber vermiş kıyamet kopmakta da meleklerin eliyle olur. Bu da ne diyor ayette? Eee Fetih suresinde 4. ayette velillahi cunudus semavati vel Allah'ın askerleri nedir? Cunudus semavatı Yerin göğün askeri Allah'ındır. Kim bilir onları? Kim tanır onları? Eydir yerdeki askerler kimdir? Kimdir yerdeki askerler, Allah'ın askerleri? Sizsiniz, muminler. Kim mumin ise Allah'ın askeridir yerde. Semada kimdir askeri? Meleklerdir. Allah'ın dostu askerleridir. Hiç gördünüz mü? Düz vatandaş, düz insan Allah'ın askeri olsun. Hayır, mümin oldun Allah'ın askeri olursun. Semadakiler de Eydir bunların yapıları nedir? Semadekilerin yapıları nedir? Kanatları dedik, bir kısmının kanatı var meleklerin. Bir kısmının çı kanatı var, bir kısmının üç kanat var. Bir kısmının dört kanatı var maşa'Allah. Allah istedir kader. Cibril altı ka yüz kusur kanatı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. İki seferde gördü. Bir nerede? Mekche'de Vahi kesildi. Ondan sonra Vesduha suresi inerken Mekche'de gördü onu. Başımı kaldırdım. Bir ucu var, bir ucu yoktur. Hakikatiyle gördü. Allahu Akbar. Cibril Allah'ın azim mahluklarından birisidir. Sonra onu südretil Muntahada hakikatinde gördü. Ondan önce Allah bir ayrı şekilde Mekke'den Beyt-i Mekdis'e, beyt, e, beyt semaya götürmüştür. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste, Tirmizi'de geçen rivayette, Nasıl bir meleği anlatıyor. Bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melekleri gördü tabi. Hepsini görmedi. Gördüğünü anlatıyor. Diyor ki: li en uhaddis an melikin min melaiketillahi." Resulullah bütün melekleri görmedi. Gördüklerini de hepsini anlatmadı. Hangisinin izin verilmiş ona, onu ona anlattı. İşte burada da onu buyuruyor diyor izin verildi Allah'ın bir meleklerinden bir meleği size anlatayım çünkü intihar tarlasıdır çok anlatsa şeyi kalmaz inanacağız ne diyor min melâiketillâhi min hameletil arşi hameletil arş nedir arşi Rabbimizin arşını taşıyanlardır arş nerededir cennetin tavanıdır ama arşı kim taşıyor? Allah'ın melekleri. Ne diyor o arş? Olar izin verildi. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü. Arş'e çıkaracaksın. Rabbil alemin yanına gitti. Hatta arşa e gitmedi. Arş'in daha öteğine gitti. O da nedir? Sidretil Muntaha. allah Teala'nın yanına gitti. Makamına buyurdu. Kimin izniyle gitti? Kendisi istedi gitti. Hayır. Allah istedi. Allah kimdir? Bir evreni yaratandır. Muhammed kimdir? Onun elçisidir. En sevgili, en yakın, en son pe peygamberi ve elçisidir. Onu çağırdı yanına. Çağırırken o melekleri de gördü. İzin verildi anlat kullarıma o melekleri bizsiler benim azamatımı. Ne diyor? İnnemâ beyne şehmetey uzunihi ilâ âtiqihi mesiretü seb'i mi'ete 100 eti amin Allahu akbar. Biz bunu hayal edemeyiz. Bunu insan, ki, ki insan buna inanır. Üçüncüsü yoktur. Yen yani deli insan bu inanır. Delidir adam her şeyi bundan beklersin. Yani de imanlı insan inanır. Bizi Allah imanlılardan eylesin, delilerden eylemesin. Ki bir günde deliler çok. Delilçer değil ki şeyden çıkmış bakır çöyden Hastanesinden. Hayır. Bugün günde deli çok. Kim Rabbinin emrine inanmıyorsa delidir o. Şeytana uymuştur. Şeytana uyanlar delidir. Deli yolunu kaybeder. Hiç delini bıraktın mı? Evine döner mi? Dönmez. Bizim evimiz neredir? Cennettir. Bizi bıraktın. Akıl insanı sırat müstakimi tutar direkt cennete gider. Deliyi bıraktın nereye gider? Kaybolur. Dalalat yollarında. He? Sokaklarda kaybolur. içer çölü deryaha alır gönlüne bulamaz evini kaybolur. Anlatabildim mi? Şimdi çi de ne bu meleke inanır. Eydir bu melek nedir? Türkçesini size ben anladım da bir de siz anlayın. Bakın ne kadar azimdir Rabbimiz. Diyor ki bu kulak ne diyorlar buna? Kulak, memesi. kulak memesini den umuzunun arasındaki mesafe benimki ne kaderdir? Dört barmaktır. Çi de ekle Şahsa göre bazı dört parmaktır, bazı beş parmaktır, bazı altı parmaktır. Anlaşabildi mi Tamam. Ne kaderdir ya Resulullah? Resulullah diyor, 700 sene deve kervanı yürümesi ilendir. Yani bir 24 saatte bir deve kaç mesafe ceser? Onu çarp 360'a 360'ı çarp 700, ha? Ee, 700 seneye. Ne çıkar? Ne kadar mesafedir? Demek ki bu ne kadar azimdir? Eğider bu azim ha, ne, ne yapıyor? E, bu evrenin en büyük erşini ne yapıyor? Taşıyor. Erş kimindir? Bu evrenin azim yaratıcısınındır. Gördük mü? Melekler azimdir. Eydir meleklerin içinde faziletliler var mı? Var. İnsanların içinde var ise, cinlilerin içinde var ise, meleklerin de içinde faziletleri. Bak insanların içinde en faziletler kimdir? Allah dostlarıdır. Bu dünyada Allah dostu bu dünyanın cennetine girer, sonra o bir dünyanın cennetine de girer. Cinlerde de aynen öyledir. Eydir bu dünyada Allah dostları cennete girdi. Hepsi aynı yerdedir. Hayır. Cennet yüz derecedir. En yukarıdaki Allah'a yakın olan kimdir? Firdos ehlidir. İyidir cinler de aynen bizim gibidir. Eydir melekler de melekler de Allah'a yakın olanları var. Normal melekler var. Ama meleklerden insan cinlin ne farkı var? Onlar hepsi ehli itaattir Hepsi ehli cennettir. Allah'ın yanında, Allah'ın yanı her şey cennettir. Bu evrenin sonunda bir cennet var, bir arş var, bir Rabbim var. Onun haricinde ne yoktur? Bir şey yoktur. Bir de ne var o bir tarafta? Allah'ın düşmanları cehennem var. Bir evren biter. Evren o kadardır. Çılıkta da sonuçlanır. Melekler nerededir o da He? Tabi bizimle cennettedirler. Ama derece derecedir. Melekler. En azim melekler nedir? Allah Subhanahu teala bize haber veren melekler. O da nedir Cibril Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam. Bunların görevleri var. Görevlerini de Allah Subhanahu ve Teala bize öğretmiştir. Cibril Aleyhisselam vahiyet, Mikail Aleyhisselam eee dağdan mı yağmurdan? Mı? Yağmurdan e, malik ataştan ve sair. Melekül Maut ruhu kabzetmekle ve sair. Eydir hadislerde geçtiği meleklerle ilgili ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturmuştur. Ashabına dedi ki Cibril aleyhisselam geldi Resulullah'a dedi ki ne taeddun ehle Bedr fiikum Bedir ehlini ey Muhammed siz içinizde ne, kimlerden sayıyorsunuz Bedir ehli chimdir arkadaşlar He? Bedir ehli 300 kusur ki Bedir savaşını yapan sahabelerdiler Resulullah dedi dedim Cibrileçi min afdalil muslimin musulmanların içinde en faziletlileridir musulmanların içinde en faziletlileridir kâle cibril aleyhisselam döndü dedi ki ve kezâlike men şehide bedren minel melâike ey muhammed dedi aynen melekler de hangi melek Bedir'de savaştı, o da meleklerin içinde en faziletlilerdir. Gördün mü? Meleklerin de içinde faziletler var. Nasıl Bedir ehli en faziletlileri, melekler de en faziletlilerdir. İşte bu neye delalet ediyor arkadaşlar? Bu delalet ediyor ki, meleklerin birçok sıfatları var, birçok şeyleri var, makamları var, dereceleri var, aynen o da diğer içi varlıklar gibidir. Bunları biz bileceğiz, inanacağız. Ama iman ederek inanacağız. Çünkü bu imandan imtihan alacağız. Evet. Bu bu kadar. Şimdi meleklerin bazı sıfatlarından diğer paragraf var. Onu da okusun arkadaş, onu da aç굴alım. İnşallah ondan sonra meleklerin görevlerine geçeceğiz. Evet. Melekler Allah'a saygılıdırlar ve ondan korkarlar. Gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Yedinci kat semadaki beyt-i mağmuru tavaf ederler. Burayı okumadık mı? Okuduk ama şerh ettik. Sen o diğer paragrafı oku. Meleklerin pek çok çeşidi vardır. Kimileri arşı taşımakla, kimileri vahyi ulaştırmakla, kimileri dağlarla görevlidir. Kimileri cennetin, kimileri cehennemin bekçisidirler. Kimileri kulların amelini tespit etmekle, kimileri müminlerin... Yok yo, bu değil, bu değil, bu değil. Melekler şeye girmezler, evet. ee, eve girmezler oradan, o para lafı. Salihleri himaye etmekle, onların sıkıntılarını gidermekle görevli melekler olduğu gibi... O değil, değil. en son aç o, o yanlıştı. o evet. yanlıştır. heykel oraya... Salihleri himaye etmekle, onların sıkıntılarını gidermekle görevli melekler olduğu gibi, azapla görevli melekler de vardır. Melekler, içinde heykel, resim, köpek ya da çam bulunan eve girmezler. İnsanların rahatsız olduğu şeylerden onlar da rahatsız olurlar. Peygamber sallallahu ve şöyle buyurmuştur. İçinde resim bulunan eve melek girmez. İçinde resim ve köpek bulunan eve melek girmez. Diğer bir hadiste, melekler üzerinde resim ve köpek bulunan kişilerle birlikte yolculuk etmezler. Evet. Bitti mi orası? Tamam. Şimdi melekler şimdi bizim ortak noktamız nedir? Üç varlık var evrende dedik. Melek, cin, ins. İns biziz. Cin, cin. Bu da bir gayiptir. Melekler de gayiptir. Bu ikisini biz görmeyiz. Bizden ins mükellefiz. Melekler mükellef değil. Ama ortak noktamız nedir? Allah taraftarları var. Allah'ın düşmanları. Var. Melekler nedir? Bu şeyden muaftılar. Hepsi Allah taraftarıydı. Biz neyiz? İki taraflıyız. Bizim ortak noktamız nedir? Allah taraftarları olan cinlerden, insler, meleklerden ortak noktamız nedir? Allah'ın Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah'ın emirlerine uymuşuz. Melekler bize nedir? Örnektir. İyidir, bu, bu üçünün de ortak tarafları var. Çünkü ortak taraflarımız nedir? Ebedi yuvamızdır. Ebedi yuvamızdan kim çıktı? Babamız çıktı. Cennetten çıktı, yer üzerine geldi. Yer üzerinde nesli bir tur atacak. Bir de ebedi olarak halis Allah'ın dostları cennete girer. O da binde bir tanedir. Binde 999 tanesi ateşe girer. Ebedi olarak. Demek ki az öz girer cennete. Eydir bu az öz giren cennetler, cennettekilerin ortak noktaları nedir? He? Cennetin güzel kokusu, güzel nimeti, he? Cennetteki güzel ahlaklar, cennette yalan var mı? Yok. Melekler de yalan sevmez. He? Cennette disiplin var mı? Var. O zaman melekler disiplimsiz sevmez. Biz de sevmez. İnsan da sevmez. Melekler necaset sever mi? Sevmez. Çünkü cennette yoktur. O zaman mümin de necaseti sevmez. Melekler güzel koku severdi, sever. O zaman mümin de güzel koku sever. Bak Resulullah tavsiye etmiş parfümünü vurun. Banyo alın, ter kokmayın. Ağzınız kokmasın, soğan yemeyin. Neden? Çünkü ortak noktamız var. İyidir, meleklerin sıfatından okuduğu gibi hadislerde melekler he, neden aziyet sekerler? Neyi severler? Aynen mümin gibi. Şimdi biz müminler çift nereyi severiz? Camileri severiz. Hiç gördün mü bir mümin kahvada otursun, laklak lak etsin camiye gitmesin hiç gördüm bir pavyona geçin mümin? yetmez ha düz musulman gidebilir çünkü imanı zayıftır onu oraya götürür ama hakiki mumin salihler evliyaullahlar he, inananlar dildarlar hiç görersin sokakın içinde laklak lak yapar durar karı kıza bakar bakmaz e melekler bakar mı bakmazlar çünkü buranı Allah sever mi sevmez Allah kulun nerede ister görsün? Sevdiki yerde. Sevdiki yerler neredir? Güzel yerlerdir, camilerdir, derneklerdir, ders yerlerdir, çalıştığın yerdir. Değil mi? Halal para kazandığın andır. Bunları Allah sever. Melekler de aynı. Onun için melekler nerede bulunurlar? Güzel yerlerde bulunurlar. İşte halaka zikrinde. Bu derste halaka zikridir. Oturmuşuz Allah'ın kitabını, akidesini, biz burada ders yapıyoruz. Melekler buraya gelip dolaşırlar. Hatta rivayetlerde geçtik gibi de biraz sonra bazı melekler geç kalır. He? Celiller ders bitmiş. Biz gittik çıktık yava gidiyoruz. Celiller bura. Burada evelenirler. Develenirler. Ne olur? Heh. Neden? Buranın bereketini alsınlar diye. Halın üzerinde buranın bereketini alsınlar. İşte melekler güzel yerleri severler. Güzel olmayan yerlerde mahsiyet yerlerini sevmezler, aziyet çekerler orada. Onun için bir mümin kendisini düşünmesin. Benimle melekler var. Allah mükellef kılmış salih insanları kurusun. Sen gidip kötü bir yerde şarkı çalınıyor. Yan kad kad kadın açık kadınlar var. Mahsiyet ihtenur oradan geçmeyeceksin, orada durmayacaksın gönül olarak ama mekruh olarak gittin yolun üzeridir o ayrı. Gönülden gitsen dursan sen aziyet çektin. İnsanoğlu neyse öğrenmiş isyana. Ama melek o zavallı melek ne suçu var? He? Mecburdur o senin ne olması lazım? Sen ona aziyet veriyorsun. Kim bir mümine aziyet verse ne olur? Cezasını alır karşı taraftan. Bunun da ince hesabını yapmamız lazım. bizimden olan salih meleklere nasıl aziyet veriyoruz? Onun için Allah Teala bize ne vermiş? He? ihtiyacımızı gidermek için ne yapacağız? Büyük ebdes, küçük ebdes yapacağız. Melekte bu şey var mı? Yoktur. O zaman melek bizimle aziyet çeker. Nasıl giriyor bizimle tuvalete? Allah Teala orada izin vermiş. Ne demiş? Tuvalete girerken sol ayağına gir, Bismillah diye Melekler orada ne olur? O aziyetten uzak olurlar. Yanında iki tane melek var, sağda solda yazıyor. Ya yani seni kuruyan melekler var, ayırlar. Ne olur olar? Seninle girerler tuvalete ama o aziyeti görmezler, almazlar, hiçbir şey yapmazlar. O Bismillah. Onun için bir mümin Bismillah demese ne olur? O meleke kendi melekini aziyet verir. Çünkü o melek öğrenmemiş böyle şeyi. Nefret eder böyle şeyden. Pis kokudan, necasetten. Kendisinde yok, cennette de yok. Biz biz de cennete girsek o necaseti yapmarız da. Gördün mü nasıl aziyet veriyoruz meleklere? İşte melekler aziyet diye Onun için hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La tedhulü melâiketu beytan fîhî kelbun velâ suratü timtâ temâtîle Diyor ki melekler bir eve girmezler o evde çöpec varıysa ve put varıysa timsallar varıysa değil mi? Heyçeller varıysa köpek nedir? Pistir. Cilaudur, necistir. Bir eve köpek girmesi nedir? Haramdır. Hiçbir şekilde ne süs köpeği, ne e, Johnny'si, ne lansisi, hiçbirisi yasaktır. Ne çeşidi, ne küçüğü ne minisi, ne büyüğü Köpek cinsi, fare kadar olsa haramdır. Girmesi eve haramdır. Mümin için. Ayrıca köpek necistir. Tükürek'i necistir. Değildiği yeri yedi seferi yakayacaksın bir seferi neyle? Toprakla. Orası cilav olur, necis olur. Necasettir. Ondan uzak duracaksın. İyidir. Eve çöpe girse o eve melek girmez. Bir de hangi eve melek girmez? Hangi evde ne var? Heykel var. Yani bir hayvanın heykeli. Bir ceyran heykeli. Yani bir insan heykeli. Girmez o hayvan. İyidir. Bazı insan diyor ya girmesin melek. Ama hangi melek girmez? Bak seninle olan melek giriyor. Günahlarını yazıyor. Adam ne diyor? Daha iyidir melekler girmesin benim yaptığım işe öde çarma kalır. Hayır böyle üç kuruşa beş çiftte yoktur. O melekler girer. O melekler ecirleri Allah Allah'tan. Aziyet çekerek girerler o eve. Ama hangi melek girmez bir eve? Hadiste diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimler diyorlar, rahmet meleği. Rahmet meleğin görevi nedir? Seni kurumaktır. Rahmet meleği, görevlenmiş bekçi, sen alarım takıyorsun evine, bekçi koymuşsun kapısına veriyorsun, evin mukayyet ol hırsızdan, Allah sana rahmet meleğini bekçi vermiş. Neden kurur seni? Şeyatinil cinni insan da bile. Cin nedir? Cin şeytanlarından kurur seni. Cin şeytanlarından kurur. Sana ne gelir? Sana vaş edemez. Çoluk çocuğuna aziyet veremez. Rüya kabus göstermez sana. O rahmet melekleri. Sen o rahmet melekleri ne diyorsun? Evet sizi Allah gönderdi istemiyorsun. ihtiyacımız yoktur. Neyle? Dilden olmuyor bu iş. Neyle? İşte o çöpeği sokuyorsun oraya. Yani de o heykeli koyuyorsun. Onun için evlerimizde heykeller var ise dışarı atacağız. Çöpek hele hiç girmez. Evet bu hadisin anlamı bu. Bir diğer hadiste de bu ne, hangidir? Buhari'dedir. Diğer hadis o da Müslüm'dedir. Ne, ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İnne'l la tedkhulu beyten fihi melekler bir eve o evde ne var? Resim var. Ve in men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir eve resim olduğu evde o eve melekler girmez. Rahmet meleği girmez. O yapanlar resimi de ressamlara diyenler kıyamet günü yaptığın resime ruh verir. Hayat ver buna. Onlar da yapamazlar. O zaman azaplarını çekerler. Yapsalar kurtarırlar. O yaptığı resime ruh verebilse kurtarır. Verebilir mi? İmkansız. Onun için resim yapmak nedir? Haramdır. İcma'an elden resim yapmak haramdır. Onun için bir fotoğraf elden yapılmışsa canlı olanın, yok cemi, dağ, manzara bunlar dahil değil. Ne dahildir? Elden yapılmışsa bir insan, yani bir hayvan, canlı bir şeyin elden resimini yapmışsan nedir? Haramdır. O eva da asması da haramdır. Ama benim evimde bir manzara var, bir ceyran resim var o manzaranın içinde. Ama o ceyranın yüzü görünmüyorsa bir mahsuru yoktur. Yüzü görünüyorsa, yüzü görünüyorsa o nedir? Haramdır. O eve asılmaması lazım çünkü rahmet meleği o eve girmez. Diğer hadiste aynen Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, e la tedkhul al-malai'ka O eve melek girmez rahmet meleği o evde ne var? Putlar var, timsallar var, Heyçeller var, yan de resimler var. Alimler diyorlar fotoğraf da dahildir. Ne babında asmak babında. Yani resimle fotoğrafın ne farkı var? Resim Mesela ben Eyüp kardeşi koyuyorum karşıma resmini yapıyorum. Aynen Eyyub'a benzetiyorum onu. Ressam bu iş yapıyor biliyorsunuz. Bu haramdır. Yapması haramdır. Asması haramdır. Fotoğraf nedir? Ben Eyyub'un mekneyden fotoğrafını çekiyorum. Asıyorum bu karşıtı. Evet. Yani birincisi yapıyor. Allah Teala buna diğer yarat bunu. Bakın buna Eyyub'a benzettim bunu. Ruh ver, buna veremez. O zaman gir ateşe. Yo'azzebuna. <gülüyor> azap çekerler. Diğeri ben yapmadım ya Rabbi. Sen yaptığın, yarattığın Eyyub'un sadece fotoğrafını ben hapsettim. Yani duruttum, çağda yansıttım. Ben yaratmadım. Senin yarattığındır Eyyub. Doğru mu? Doğru. Ama asmak nedir? Haramdır. Çünkü onu Allah Eyyub'u yaratmış, canlı olarak durutmamış böyle. Sen ne yapıyorsun? Durutuyorsun. Ne kadar fotoğraf durmamışsa bir mahsuru yoktur. Eydir bugün de şimdi bize derler siz Facebook'a fotoğraf koyuyorsunuz. Ha? Bu alimler diyorlar, eğer kalıcı değilse yani ben fotoğrafımı bassam çağda bu caiz değil. Ama kalıcı değil. Ekranı kapattın gitti. Yen de e, davet için, yen de bu videoya ders çekiyoruz. Vücud dili de konuşsun. Asıl olan hayatta vücut dilidir. E adam ne diyor? Ya sesle dinlerin bantan. Sesten diye bir davat yoktur. Sesten davat olsaydı Allah peygamberleri sesli gönderirdi. Melek gibi sesleriyle gelirdi de tebliğ ederdi. Niye peygamberlere en güzel suratta kendi en akıllarını, en güzel suratlarını seçirdi? Gel davat yap insanlara. İnsanoğlu vücut dilinden anlar. Onun için bu derste şu anda 20, 30, 40 derslerde oturan kardeşler, bu ders burada bitiyor. Ama bu dersin faydası hayat boyuca kalsın, başka yerlerde de duyulsun ne oluyor? Aynen şekilde yansıyor. Ama bu ders sabit değil. Fotoğraf da sabit olmadığı için bir mahsur yoktur. Ama sen babanın fotoğrafını, yani çocuğunun fotoğrafını duvara sabit olarak koy, o melek girmez. Alimler bunu böyle diyorlar. Eydir. Bir diğer hadiste Müslim'de la tashabul malaikatu rifqatan fiha kelbun ve jarasun. Rifkat nedir? Yani bir sefer asnasında seferi çıkıyoruz. Eskiden merkep ile sefere çıkırlar, atlarla, davarlarla sefere çıkılır. Deveyle, katırla, atla çıkarken sefere o seferde diyor Resulullah rahmet melekleri sizinle eşlik etmez. Rahmet melekleri bizimle niye eşlik ediyor? Bizi kurusun şeytanlardan. Eşlik etmez. Eğer o, o suhbet asnasında sizinle ne var ise? Çöpec var ise. Çöpec var ise bizimle bizimle gelmez. Ve zil var ise. Zil nedir? Çan değil mi çan. Bu koyunun bağlıyorlar çobanlar şeyine dıngır dıngır çalıyor. Neden çalıyor? Çoban bilsin koyun uçağım gitti ya ona gitti. O çan haramdır işte. İslam'da. O çan müzik'e giriyor haramdır. Onun için çan olduğu koyunda orada rahmet meleği icder. Çan olduğu, mesela katırın boynuna çan bağlamışsalar orada rahmet meleği olmaz. O çan Allah'ın düşmanıdır. Allah o sesi sevmez. O sesi Allah yaratmamış. O sesi şeytan insana fikir vermiş demiş ki demiri birbirine çağır. Müzik de Allah'ın sonuçta telidir, ağzıdır, sazıdır bunu Allah yaratmış. Ama kim telini böyle demiş? Çal şeytan demiş. Neden biliyor Allah sevmez? Allah'a açan şeyler Allah'ın sevmediğini bize ne yapıyor? İha ediyor. Evet şimdi neye gelelim? Ee, köpek bekçi köpeği hariç alimler diyorlar bekçi köpeği hariç çobanın köpeği var kurttan kurusun insan gücünde kangal köpekleri var kurt köpekleri var bunlar hariç neden çünkü bunlar görevlen Allah bu hayvanı yaratmış görevlen sana alıyorsun değil ki bu köpeğe hizmet ediyorsun sen bu köpek sana hizmet ediyor ama hangi köpeği burada bahsediyoruz işte cici bici yapmışsın. O köpeke oğlum diyor. Hiçbir Osmanlı tarihinde okudunuz mu? Bir tane çöpeğin alsın, oğlum oğlum desin. Eğer sen oğluysan evet sen de onun babasısın. Bu nereden bu kültür girmiş bize? Batıdan. Johnny'lerden gelmiş. Johnny, Lancy, onlar bu kültürleri var. Köpeke, hayvana oğlum der. Evet sen o da sen de onun babasısın. Demek ki onun gibisin. Onu oğlum diyorsun. İnsan kime oğlum diye? Sevdiki bir çocuğa oğlum diye. Sen de oğlum gibisin. Yok köpeke oğlum diye. Bu bizim kültürümüzde yoktur. Ne İslam kültüründe var, ne Türk kültüründe var. Bu batıdan gelmiş. İşte sosyete de bunu almış, hoş ne gidiyor. Batıdan ne gelirse güzeldir diyorlar. Hayır biz batıdan güzel şeye güzel diyoruz, kötüye kötü diyoruz. Ölçü nedir? Dinimizin ölçüsü. Evet sonra ne diyor? Melekler ee, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey yaptı. Baktı Cibril aleyhisselam eve girmiyor. Cibril aleyhisselam söz vermiş Resulullah'ın yanına gelsin. Gelmiş eve girmiyor. Resulullah korkmuş. Cibril girmese Cibril rahmet meleklerinin imamıdır. Cibril girmese ne var? Korkmuş. Gazap inecek üzerimize. Azap inecek üzerimize. Korkuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki ne var? Cibril demiş senin evinde bir çöpek var. Ha, küçük bir çöpek. Yavru bir çöpek. Akşamdan kaçmış. Bir köşede yatmış. Kimse ev sahibi de bilmiyor bunu. Bir rivayette Hasan onunla oynarmış yani oynurmuş gaflat, babasından anasından haflatsız. Resulullah hemen onu kaldırmış. Atmış dışarıya Cibril aleyhisselam girmiştir. Bir rivayette Cibril gelmiş demiş ya Resulullah senin evinde put var. Yani şey var. Heykel var. Resulullah bilmeden bir tane bir şey getirmiş. Heykel gibiymiş. insan başlı gibi. Ne demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cibril demiş girmem Neden? Demiş ki başını kopar başını kupar Dibril Resulullah'a öğretiyor. O heyçelin başını kupar o heyçel ağaç gibi olur demiş. Anlatabildim? Ağaç gibi olur. Onun için e, o eve girmezler. Dibril demiş biz fotoğraf olduğu köpek olduğu eve girmeziz. Sonra melekler bunlardan aziyet al, çekerler. Mumin de köpeği sevmez zili sevmez, fotoğrafı sevmez. Biz de bundan aziyet etmemiz lazım. Onun için bir tane evinde fotoğraf gördü ya bunu indir ya Allah'tan kork seni nasihat etse bil ki o kendi seni hava atmıyor. Bu Allah'ın emrini yerine getiriyor. Çünkü canı sıkılıyor. Melekler gibi. Evet bir de melekler neden aziyet çeker? oğlunun hakiki müminin sevmediğini Melekler de siyamaz dedik ortak noktamız var cennetten gelmişiz biz bir de cennete gideceğiz cennette o aziyet pislikler yoktur nedir olar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men ekel basale wa thum wa al kuratha فلا يقربن مسجدهن فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم İmam Müslüm. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melek kim soğan samırsak prese yemişse bizim camimize yakın düşmesin. Yok gelmesin. Yakın düşmesin. Daha şiddetli değil mi? Yakın düşmesin. İlletini veriyor. Çünkü melekler insan oğlunun aziyet çektiği az aziyetlerden aziyet çeke yani bir tane samırsak yemişse, soğan yemişse, ağzı kokuyorsa ne yaparsın? Sen onun dersin nedir bu? Yemelek de zavallı. O da aziyet çeker. Neyse insan oğlunu öğrenmiş bizlere. Değil mi? Şeytanın vasıtasıyla yiyoruz hepimiz. Ama o melek zavallı. Hayatta soğan bilmez nedir? Yemesini bilmez nedir? Nasıl ona zulmediyoruz biz camide durarken? Onun için bunun buna benzer ne var? sigara koksun. Adam sigara. Camiye girmeden önce, Resulullah diyor, parfümlenin camiye gelin. Bu adam girmeden önce, nasıl 5 dakika camide kalacak. Caminin kapısında tür, merduvanda atıyor. İki, üç nefesle çekiyor, böyle derin. indiriyor. bazı dumanını da caminin içine veriyor. Allah'tan korkmaya davet ederiz. Pis. Ağzın, elbisen kül tablası gibi kokuyor. Kül tablası var ya, bakın kül tablasının yanından geçseniz insan midesi alt üst olur. E bir de çorap kokusu. Adam corabının kokusuyla gelmiş camiye. Ya neyse ben de senin gibi pis mahlukum. çorabın kokusuna dayanırım. Ama bu melekler zavallılar. Nasıl onlar aziyet veriyorsun? Bizimle namaz kılıyorlar. Bunların zavallılığı onlar Sabrettikçe meleklerin ecilleri var. Allah'ın yanına daha yakın düşerler. Ama sen onlara ne? azizyet verdikçe ceza çekeceksin o bir tarafta. Ummadığın yerden ceza senin. Onun üç resulah diyor camilere gelirken en güzel elbisenizi giyin. Banyo alın, temizlenin, gelin. Bir par bir partiye gidiyorsun ya. Nasıl gidersin? Beyram gibi en güzel elbiseni girersin, en güzel parfümünü verirsin. E sen beş vakit Allahutaala huzuruna çıkıyorsun. Neyle çıkacaksın? En güzel şekilde çıkman lazım. Anlatabildim Onun için bunun yanında ne var? Ter kokusu var. Koltuğun altı beş gibi kokuyor adamı ya. Camide ben insanım durarken ne okuduğumu anlamıyorum. Ne ibadet ettiğimi bilmiyorum. Nasıl oldu bu? Gördün mü? İşte bu nedir? Bu Aziyettir. oğlu aziyet veriyor meleklere. Sonra melekler, melekleri kim göre Melekleri kimse göremez. Hakiki suratlarıyla kimse melekleri göremez. İlle ki melekler bir şeye ne olsun? Temessul ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Onun haricinde kimse göremez. Allah istediği kullara da gösterebilir. O istediği kullar da peygamberlerdir yani Allahlardır. Ama bizde rivayet olan peygamberler görmüşler. O da Necim sûresinde ne diyor? Wa ma sahibukum bi mejnun, wa lqadr aahu bil ufukul ufukul mubin. Onu ufukul mubinde gördü. Ne zaman? Şeyde. Dedik ki, Bir de nerede gördü onu? Sıdretil Muntaha'da. Ve lekad ra'ahu nezleten uhra'inde sidretil Muntaha. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu zemmiluni, zemmiluni var ya, orada da Cibri aleyhisselam işte o şey inerken, o inerken, Orada gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eee Kim Hazreti Meryem'e ne diyor Fetemessale leha beşeren Bir meleği aleyhisselam Meryem aleyhisselama ne ile geldi? Bir beşer düzgün bir şekilde şeye girdi. O insan o şeyin kılıfına girdi geldi Hazreti Meryem'e ne hitap etti. Onun için melekleri kimse göremez illa o bir tarafta inşallah onları görürüz. Allah'ın olar da en güzel varlıklarından birsidir. Eydir kim meleklere düşmanlık etse nedir? Annesi gelir Allah'a u Teala'ya düşmanlık etmiş. Melekleri biz düşmanlık edebilir miyiz? Biz düşmanımız var ise kimdir? Şeytan ve onun iblistir ve onun cemaati şeyatini ins ve cindir. Bir müminin düşmanı bular olur. Ne olur? Cin ve ins şeytanlarıdır. İblise uyanlar. Bunlar bizim düşmanımız olur. Melekler Allah'ın düşmanı değil. Seçim hakları yoktur. Hepsi Allah'ın dostudur. Onun için biz onlara düşmanlık edemeyiz. Kim yaptı buları düşmanlık? Yahudiler. Yahudiler cibli ayet sevmezler. Mikal ayet sev sevmezler. Diyarlı azab indiriyorlar. Onun için sevmezler. Düşman idiler bunlara. Ayet ayeti kelimede, "Mân <gülüyor> كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ Bu da Bakara surasında geçiyor. İşte onun için biz bütün melekleri severiz. Hatta Malik'i de severiz. Malik kimdir? Cehennemin baş başbekçi. Onu bile severiz. Neden? Allah'ın emrinde itaat eder. İsyan etmez allah Teala. Teala'ya. Biz ona inanıyoruz. Biz Malik'in yanına da geçsek Allah'ın bize zulmüyle mi gittik? Haşa. Kendi amelimizle gitmişiz. Onun için mümin gitse cehenneme de bile Allah'ın kaderine razıdır. Kul huve min inden füsüküm. Biz kendi elimizle oraya gitmişiz. Onun için Malik'in elinde ne var? Malik bize niye bekçilik yapıyor? Allah'ın emrini yere getiriyor. Onun için biz Malik'in yanına gitmeriz inşallah. Hakiki müminler Malik'in yanına gitmezler. Ama Malik'i de severiz. Çünkü Allah'ın düşmanlarına bekçiliğin yapar cehennemde. Cibil Aleyhisselam'ı severiz. Cibil Aleyhisselam baş melektir. Allah'ın dostudur. Ve bütün peygamberlerin neyidir? Elçisidir. Melek-i severiz. Neden severiz? Çünkü Allah'ın dostlarının ruhunu neyle alır? İmşakca alır. Allah'ın düşmanının ruhlarını böyle çekerek alır. Nasıl bir koyunun derisini böyle çekerek soyarsın böyle alır. İşte biz melekleri severiz. Meleklere düşmanlık yapan nedir? Meleklerin ar ar arasında ayrım yapan nedir? Allah dostu olamaz. Allah'ın düşmanıdır o. Allah Teala ayette dedi fe inne Allahu aduun lil kafirin kafirlerdir ancak meleklere düşmanlık yapar. Evet. Şimdi demek ki melek dersi bugün bu kadar Üç ders olacaktır. Biz umuyorduk ki ders olsun ama üç ders oldu. 3. derste zaten biter mesela o da nedir? Meleklerin e, sınıfları ve amelleri kaç sınıftılar? ve amelleri nelerdir? Olara bir göz atarız. Çünkü olar da inanç dahiline giriyor. Evet, alhamdulillah, Rabbi alaamin. Wassallatu wa salamu ala Said al Muslim, Nabi na ala alahe wa sabbih ajmain.